بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحن له ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واهتولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Kardeşlerim Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Barakatuh Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi Üzeriniz olsun Kardeşlerim Allah hamdolsun ee, İmam Bukhari Rahimullah'ın Ahlak hadislerini bir araya getirdiği el adabul Mufred adlı kitabımızı Okuduk Şerh ettik, anlamaya çalıştık Amel etmeye çalıştık gücümüz yettiği kadar Ve Elhamdülillah Allah Azze ve Celle bitirmeyi e, okuyup şerh etmeyi hepimize nasip etti. Allah Azze ve Celle hamdu senalar olsun. Allah amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Ondan sonra daha önce dediğimiz gibi bu dersten itibaren inşallah Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri olan Esna-ül ve Sıfatihi ve e, dersine bugün itibariyle başlayacağız inşallah ki bugün e, bir mukaddime şeklinde dersimizi yapacağız ve önümüzdeki dersten itibaren inşallah Allah azze ve celle'nin yüzden fazla ismini burada okuyup anlamaya ve daha çok içeriğini anlamaya çalışacağız. Çünkü bir hadiste biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam innelillahi tis'aten ve tis'ine ismen 100 ila vahiden men ihsaha dakhal el cennet. Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik yani 99 ismi vardır. herkes bunu sayarsa cennete girer buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Biz de inşallah bu hadisle amel etme adına bu dersimizi yapmaya karar verdik. İnşallah Rabbim Azze ve Celle inşallah muvaffak etmeyi hepimize muvaffak olmayı hepimize nasip eder. Çünkü... Önemli bir ders kardeşlerim çünkü dersimiz marifetullah yani Allah Azze ve Celle'yi en iyi şekilde tanıyabilme dersidir. Çünkü e, Allah'ı en iyi tanıyan, ondan en çok ümit eden, ondan en çok korkan, ona kavuşmayı en çok ümit edendir. O yüzden Allah Azze ve Celle Allah'tan en çok korkan kimlerdir? Alimlerdir buyurur Allah azze ve celle. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'yi en iyi tanıyan, onu isimleriyle en güzel bilen, marifetullahı en güzel bilen, isim, kimseler olduğu için Allah azze ve celle'den de en çok korkan kimseler olmuşlardır ve bu konudaki gayemiz de bu konuda bir fıkıh sahibi olabilmek. Yani çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Men yuridillahu bihi hayran" Allah kimin hayırını dilerse onu dinde fıkıh sahibi yani anlayış sahibi kılar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslim'de gelen rivayette. O yüzden dersimiz aslında Esma-ı Hüsna'yı Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerini ne yapmak? Anlama adına yapılacak bir ders. fık etme adına onun içeriğini anlama Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle onu en iyi bir şekilde tanıyabilme dersi olacaktır inşallah. Çünkü bu ders yani marifetullah dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi en iyi şekilde tanıyabilme hiç şüphesiz ilimlerin en şerefidir. Bunun şerefi de bilinenin şerefinden kaynaklanıyor. Yani biz Allah Azze ve Celle'yi tanıma marifetullah ilmi olduğu için ilimlerin üstünü de nedir? Hiç şüphesiz bu olacaktır. Çünkü daha önceki yarışanlar, وَفِي fel فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışanlar bunun için yarışsın dediği ve bütün peygamberlerin asıl gönderiliş gayelerinden en büyüğü, en yücesi nedir? İnsanların Allah'ı tanıması. Allah'ı tanıyan, marifetullah bilen bu kimseler nedir? Aynı zamanda ilin ve bununla birlikte, amelle birlikte ne yapmışlardır ki tevhid budur? Bunu en güzel şekilde ne yapmışlardır? E, gerçekleştirmişlerdir. Hani en son dersimizde Allah Resulü Aleyhisselam'ın kalbinin yarılıp, göğsünün yarılıp kalbinin çıkartılması ve onun altın tas içerisine konup zemzem suyuyla yıkanması, ondan bir parça alınıp, bir lokma et alınıp, büyüklüğünde bir kız et alınıp, atılım atılması, işte bu şeytanın bundaki hazlıdır denilmesi ve sonradan içine konulması ne demiştik hadisle alakalı şerhinde? Allah Azze ve Celle Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam'ı öyle büyük bir şey için hazırlıyor ki ona ne yapıyor? Kalpten başlıyor. Bizim de bu derse inşallah başlayabilmemiz için öncelikle kalbimizi buna bir hazırlamamız lazım. Ders, yüce bir ders, azim bir ders, ders Allah'ı tanıma adına yapılacak bir ders. Yani mesela siz birisini tanımak istediğiniz zaman işte neden hoşlananır, nereden, nelere öfkelenir, nelerden hoşlanır işte gibi daha birçok huyunu bildiğiniz zaman ne yaparsınız? Onunla geçinirsiniz. Neye sinirlenir, neyi sever? Hangi tür sıfatları vardır? Merhametli midir, gaddaplı mıdır, öfkeli midir? Yoksa intikam sahibi midir? Gafurdur, rahimdir. Yani birçok özelliğini tanıdığınız zaman ne yaparsınız? Bu dini yani marifetullah olarak söylüyorum. Bu dini öncelikle ne yaparsınız? Çok güzel bir bina üzerine kurarsınız. Kuracağınız bina hani Şen hocamız Allah razı olsun ne yapıyor? İmanın binalarından bahsediyor. Eğer sağlam olursa temel binada ne olur? Sağlam olur. Bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız şey öncelikle temelin, yani binayı kuracağımız temelin ne olması? Sağlam olması. En sağlam bina nedir? Marifetullah'tır. Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, onu kalbine yerleştiren, onun korkusuyla titreyen, onu çok seven bir insana, inanın hiçbir şey zarar veremez kardeşlerim. Niye? Çünkü Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor. Tevekkül edebileceği, dayanacağı, itikad edeceği, Allah'ı tanıyor. Ona hiç kimse zarar veremez. Düşünün, Allah razzaktır, razıktır, rızık verendir. Bunu tanıyan, bunun yakini olarak bilen bir insanın dünyada rızık endişesi olur mu kardeşlerim? Aç kalma endişesi olur mu? Hani diyor ya Allah Azze ve Celle, لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشَّةِ اِمْلَاقٍ Sakın diyor çocuklarınızı açlık korkusuyla ne yapmayın? öldürmeyin. Onları da sizi de rızıklandıran benim diyor Allah Azze ve Celle. E şimdi bunu bilen bir insanın bu dünyadayken rızık endişesi olur mu? Aç kalma endişesi olur mu? Ama Allah'ı tanımayan, Allah'ın rezzak, razık sıfa ismini bilmeyen adam korkar. Her zaman rızık endişesi vardır. Bakın şu anda rızık endişesinden dolayı nüfusun azaldığını görüyoruz. Doğru mu? İnsanlar çocuk yapmaya korkuyor. Ne olacak? Nasıl eğiteceğiz? Eğitimi ne olacak? Daha şuna sahip çıkamadık. Daha buna sahip çıkamadık gibi türlü şeylerle ki altında asıl yatan sebep nedir? Rızık endişesidir. Vallahi açlık kal, açtık, açtık. Yani aç kalma korkusudur. Halbuki Allah ne diyor? Sakın diyor öldürmeyin. İnsanlar bugün çocuklarını öldürüyor mu? Evet, öldürüyor. Hamile kalmamak için bir türlü de şeyler yapıyorlar. Hamile kalırsa ne yapıyorlar? Gidiyorlar hemen anne karnındaki cenini öldürüyorlar. Delev ki hani 120 günlükken melek gelir ona ruh üfler. İşte ecelini, cennetlik, cehennemlik rızkını yazar ya. Ondan sonra bir hayat başlıyor çocukta o bir çiğnemlik ette. Daha sonra büyüyor. Onu bile insanlar gidip Allah korusun böyle parçalarını organlarını anne rahminde tek tek kese kese ne yapıyorlar? Onu öldürüyorlar. Bunlar Allah'ı tanıyan rezzak sıfatı ismini bilen, yakinen, iman eden kimse böyle yapmaz kardeşlerim. Burada bir sıkıntı var. Allah'ı tanımıyorlar. Allah'tan gereği gibi korkmuyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 109. ayeti kerimede diyor ki Efemen مَنْ أَسَّسَ ala عَلٰى min Allahi ve وَرِدْوَانٍ Ammen essese binyanehu ala shafa jurufin harin tenhara bihi Diyor ki binasını yapacağı binayı Allah takvası yani Allah'tan korkma takva üzere ve Allah'tan rıza Allah'ın rızasını kurarak kuran kimse mi daha hayırlıdır yoksa yapısını çökmeye yüz tutan bir vadinin kenarına yapan ve onunla birlikte cehennemin ateşine düşen bir kimse mi daha hayırlıdır? Demek ki bina ne üzerine kurulacak? Takva. Allah'tan korkma ve Allah Azze ve Cenen'in rızasını kazanma üzere kurarsanız o bina ne yapmaz? Çökmez. İmam İbn Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi. Diyor ki İmam Rahimullah. Düşmanlarım bana ne zarar verebilirler? Benim cennetim kalbimdedir diyor. Eğer düşmanlarım beni öldürse nedir? Şehadet, Allah'a kavuşma. Beni sürgün etseler nedir? Allah için seyahattir diyor. Beni hapse atsalar, zindana atsalar Allah'la halbettir baş başa kalmaktır. Yani düşman sana ne zarar ne şekilde gelirse gelsin seni hiçbir sana hiçbir şekilde ne yapamazlar, korku veremezler, zarar veremezler. Çünkü biraz önce kan hani rızık meselesinde. Şeytan sizi neyle korkutur? Açlıkla korkutur. Allah ise rahmeti vardır, bağışlaması vardır. Razzaktır Allah azze ve celle. Demek ki kardeşlerim, nasıl ki bu binanın temelleri sağlam olması gerekiyorsa, işte bu şekilde insanın bedenini ayakta tutan da nedir? İşte o imandır. Bizim kalbe Büyük yatırımlar yapmamız gerekir kardeşlerim. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Muhakkak gidiyor bedende bir et parçası vardır. Eğer o diyor salih olursa, düzgün olursa ne yapar? Bütün beden düzgün olur. Ama o bozulursa ne yapar? Bütün beden bozulur. İşte o nedir? Kalptir diyor. Eğer biz imanımızı güçlü tutmazsak zayıf kalırsa beden de zayıf düşer ve bedenin zayıf düşmesi demek her türlü masiyete her türlü günaha ne yapması koşması onu yapması demektir ama her ne kadar iman yani o beden o temel sağlam olursa biraz önce imamın dediği gibi Rahimullah'ın İmam İbni dediği gibi ne yapmaz hiçbir şekilde e, zarar veremez şimdi bu esas bu temel ikidir kardeşlerim birincisi Allah Azze ve Celle'nin Bilmek, onun emirlerini, isim ve sıfatlarını bilmektir birinci esas. İkincisi ise sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne itaat etmektir sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi neymiş? Allah'ı bilmek, onun emrini bilmek, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmek. İkinci esas, ikinci kaynak ise nedir? Allah ve Resulünden, sevgisinden, itaatinden başka kalpteki bütün her şeyi ne yapmak? Soyutlayıp atmaktır. Eğer bu iki esas üzerine kurulursa iman ne yapar? Muhakkak ki bünyan yani bu bina Allah'ın izniyle sapasağlam kalır kardeşlerim. O yüzden imanımızı sağlamlaştırmak adına nedir? Bu isim ve sıfatları öğreneceğiz. Kardeşlerim... E Kur'an'a baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatından bahsetmeyen neredeyse hiçbir ayet yoktur. Hangi ayete bakarsanız bakın. Muhakkak Allah alimdir, Allah hakimdir, Allah her şeyi bilendir, her şeyi görendir, gözetendir gibi birçok ayetin bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin isiminden ya da sıfatından bahsettiğini görürsünüz. O yüzden bu bile bu ilmin yani marifetullah Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının, isimlerinin, esma husnasının bilinmesinin değerini en güzel şekilde gösterir. Şimdi kardeşlerim baktığımız zaman tevhide iki kısma ayrılır bu açıdan baktığımız zaman. Birincisi marifet ve ispat tevhididir. Bu da iman, rububiyet isim, ve, rububiyet isim tevhidini ve isim ve sıfatı, sıfat tevhidini içerir. Bu nedir? bilme ve ispat etme tevhididir. Bunun içine ne girer? Ne girer? Rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. İkincisi de irade ve talep tevhididir ki bunun içine de ibadet tevhidi yani Allah'a kulluk tevhidi girer. Şimdi birincisine delalet eden ayette diyor ki Allah Azze ve Celle Talak suresi 12. ayeti kerimesinde <gülüyor> Allah diyor yedi göğü ve Yedi semayı ve bununla birlikte aynı şekilde e, yeryüzünü yaratandır. Yetenazzelul emru beynahun ve ikisi arasında emir iner diyor. Lite'lemu bu ne içindir? Bilmeniz için neyi? Ennallaha ala kulli şeyin kadir. Allah'ın bunu yapması sizin Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bildiğini, her şeye yapmaya kadir olduğunu bilmeniz içindir. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Ve Allah ilim olarak her şeyi kuşatmıştı. Allah Azze ve Celle'nin bilmediği hiçbir şey yoktur. Bu nedir? Bilme ve ispat etme tevhididir. İkincisi ise ibadet tevhidi. Bununla da alakalı biliyorsunuz Zariyat 56'da Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلْا لِيَابُدُ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım diyor Allah. Bu da nedir? İbadet tevhididir. Ama birinci de bilmek diyor. O yüzden biz bir şeyleri bilmemiz gerekir ki, o binayı sağlam kurmamız gerekir ki, temellerini üzerine binayı, ibadeti, imanı ne yapalım? üzerine güzel, sağlam bir şekilde, yani göçmeyecek şekilde, bir fırtınada, bir depremde, bir selde, göçmeyecek şekilde sağlam yapmamız gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle birinci de ne diyor? لِتَعْلَمُوا Bilmeniz için yarattım diyor. İkincisi de ise nedir? İbadet etmek için yaratılıyor. Çünkü tevhid nedir? İlim ve ameldir. Yani bir kimsenin ben Allah'a iman ettim deyip ameli terk etmesi nedir? Düşünülecek bir şey değildir. İslam'ın böyle bir öğretisi yoktur. Hani Allah Azze ve Celle Kehf suresinde ee, en son ayette, "Kul, innamana ana beşer ale, Oraya geleceğim, biraz sonra o ayeti zikredeceğim. bilmeyle ile alakalı kardeşlerim, o kadar çok ayet var ki, onlardan birkaçını size ikredeyim. Mesela birinde, "Falemu enna azizun hakim." Bilin ki Allah aziz ve hakimdir ve alemu enallaha bi kulli shay'in alim bilin ki Allah her şeyi bilendir. Wa alemu enallaha bima taamalon basir bilin ki Allah her şeyi görendir. Bakara suresi 233 ve yine diyor ki Allah azze ve celle. Wa alemu enallaha gafurur rahim halim bilin ki Allah gafurdur halimdir. ve alemu enallaha semiun alim bilin ki Allah işitendir bilendir. Vağlamu anna Allaha ganiyun hamid. Allah ganidir bilin ki gani ganiydir hamiddır Allah Azze ve Celle. İğlamu anna Allaha şeđidul ıqab ve anna Allaha gafurul rahim. Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olan ve bağışlayandır merhamet edendir. Bilin diyor ki faglamu anna Allaha mevla Bilin ki Allah sizin mevlaınızdır dostunuzdur. Nigmen mevla ve nigmen nasir. Ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Beni diyor ki Allah Azze ve Celle وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَا الْمُتَّقِينَ Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Beni diyor ki Allah Azze ve Celle وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا Allah bilin ki Allah sizin içinizde olanı bilir öyleyse sakın diyor Allah. Beni diyor ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهَ Bil ki Allah'tan başka ilak, ilah yoktur ki bu manada 30'a yakın e, ayet-i kerime vardır. Hepsi de e, bilinle alakalı. Demek ki kardeşlerim ilmin, tevhidin e, birinci şey neymiş? Kuralı bilmek. Ve en önemlisi de nedir? Allah Azze ve Celle'yi bilmek ki bu ilimlerin en üstünü, en şereflisi budur, en azamı budur kardeşlerim. Ve bunun da en şeyi nedir? Allah Azze ve isim ve sıfatlarıyla alakalıdır. Bu konuyla alakalı Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimuhullah diyor ki, Kur'an'da diyor, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının ve fiillerinin zikredilmesi orada yemeden içmekten ve cennette yemeden içmeden ve nikahtan daha fazla e, bahsedilmiştir ki diyor. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının zikredildiği ayetler e, ahiretle alakalı ayetlerden ço daha e, çoktur daha yücedir ve yine e, en yüce ayet de Kur'an'da geçtiği gibi hadiste rivayette geldiği gibi nedir? Ayetel Kürsi'dir ve tamamen Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalıdır ki gelen rivayetlemesini rivayet ettiği hadiste eee Ubey ibn diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam "E تدري أي آية kitabillahi كتاب Allah azze ve Celle'nin kitabında hangi ayet en yücedir diye sorulduğunda diyor ki "Allahü lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm." Yani Ayetel Kürsi dediğimiz o ayetleri okuyor ki Bakara 255'i burada nedir? Ee, en yüce ayet ki burada da hep Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bahsediyoruz Allah subhanahu ve teala. Sonra göğsüne vurdu ve bu ilim ey Ebu'l-Münzir bu ilim sana mübarek olsun dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yine en e, üstün surede hangisi? Ummul Kur'an yani Fatiha e, suresi ki, bu Sa'id-i İbn-i Mu'la'dan la, Mu gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Kur'an'da bir benzeri ildirilmemiştir. Bu da nedir? Seb'ül methani vel Kur'an'il azîm benim verildiğim yani Sebul methani Kur'an'il azim dediği de nedir? Fatiha suresidir ki bu da tamamen nedir? Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle alakalı. Ve yine hatırlayacak olursanız bir sohbette zikredildi bir sahabe e, seferdeyken imam oluyor, emir oluyor ve her sureden sonra ne yapıyor? Şey, e, zamlı sureden sonra قُلْهُ وَاللّٰهُ İhlas suresini okuyor. Sonra niçin böyle yapıldı diye sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çünkü diyor onda Allah e, Rahman'ın sıfatı vardır. Ben de onu seviyorum ve bunun üzerine Allah Resulü Selam Allah da seni seviyor diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin orada geçen isimlerini sevmek dahi nedir? Cennetlik olmaya, cennete girmeye bir sebep kardeşlerim. Kul huvallahu ahad Allah birdir, samettir, doğmamış, doğrulmamıştır. Ve onun hiçbir benzeri yoktu. Nedir? Hep Allah Azze ve Celle'yi övücü şeylerdir. Eğer sen Allah'ı översen Allah da seni över. Nerede? Cennette över, cennetine girdirir. Meselenizden daha hayırlı meleklerin yanında sizi zikreder. Bunlar da nedir? Sırf Allah Azze ve Celle'nin o isim ve sıfatlarını zikretmeyi sevdiği için cennete giriyor. Allah da onu seviyor. O yüzden kardeşlerim dediğimiz gibi bu nedir? Önemli bir şeydir. Çünkü insanlık ancak kendilerini yaratan, yoktan var eden, rızıklandıran Allah Azze ve Celle'yi tanıdıkları zaman ne yaparlar? Tam bir ee, mutlu bir hayat yaşayabilirler. Çünkü mutlu bir hayat denildiği zaman insanların aklı hemen para veya maddiyat gelir. Ama böyle değildir. Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, onu seviyen, onu seven ve onun zevkini, onun tadını alan kimse, inanın dünyalık hiçbir şeyden tat almaz kardeşlerim. O yüzden maalesef insanların çoğu yaratıldığı şey için değil de kendileri için yaratılan şeylerle meşgul olmuşlardır. Bunu anlayabildiniz mi? Niçin yaratıldığımızla meşgul olmamış da kendileri için yaratılan şeyle meşgul olmuşlardır. O yüzden Allah Azze ve Celle Munafikun Suresi 9. ayet-i diyor ki, Ya eyyühellezine amın, ey iman edenler La tulhikum emvalikum ve la evladukum an zikrillah. Sakın diyor sizin ne mallarınız ne de evlatlarınız, çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Onları Allah kimin için yarattı? Bizim için yarattı. Biz asıl yaratılış gayemizi bırakıyor ve bizim için yaratılan şeylerle ne yapıyoruz? Meşgul oluyoruz hayatımızı onlarla geçiriyoruz. Adam ne diyor? Ben diyor hayatımı çocuklarıma adadım. Halbuki Allah diyor ki sakın evlatlarınız, mallarınız Allah'a zikrinden sizi ne yapmasın? Alıkoymasın. Ve adamın çocuklarım için dediği hayat nedir? Tamamen maddi bir hayat. İşte en güzel okulda okusun, üniversite okusun, iş sahibi olsun. Adamın düşüncesi bu. Halbuki düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsanoğlu öldüğü zaman ne yapar? Amel defteri kapanır. Doğru mu? Doğru. Peki ancak... Üç şekilde. Bunlardan birincisi ne diyor? Veledun salihun yed'u'la Kendisi için dua eden salih bir evlat. Bugün yani çocuklara yapılmasın edilmesin değildir bunun manası. Çünkü çocuklara verilen en güzel miras, bırakılan en güzel miras nedir? İslam terbiyesidir. Bunu bırakabiliyorsak bu en güzel şeydir. Ama bunun dışında tamamen dini bir terbiyeden solutlanıp sadece ve sadece dünyalık bir şeyleri kazandırmak aptallığın en büyüğüdür kardeşlerim. Allah korusun. Niye? Çünkü Allah'ın zikrinden alıkoyan, hani diyor ya Allah Azze ve Celle eşlerinizden ve ailenizden çocuklarınızdan sizin için ne vardır? Düşman vardır diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü eğer Allah'ın zikrinden alıkoyasa, Vemen yef'al zelike. Her kim böyle yaparsa. Yani her kim malı, çocuğu, evladı... Allah'ın zikrinden alı koyarsa fa ulai kahumul İşte hüsrana uğrayanlar bunlardır buyuruyor Allah azze ve celle. Demek ki kardeşlerim bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesini yapmak marifetullah. Yani Allah azze ve celle'yi en iyi şekilde tanıyıp onun isim ve sıfatlarını en güzel şekilde öğrenmek, onun içeriğini anlatmak, anlamak ve bunu fıkhetmek. Onu en iyi şekilde tanımaya e, çalışmak. Şimdi hiç şüphesiz peygamberler bunun için gönderilmiş, gönderildikleri şeylerden e, bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle'ye davet etmek. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından bir tanesi. İkincisi Allah'a giden yolu açıklamak. Üçüncüsü de ne yapmak? Allah'a, e, ulaştıktan sonra davet edilenlerin durumu ne olacak? <gülüyor> yani şu şu amelleri işlerseniz bunlar nedir? Cennetliklerin ameli, şu şu amelleri işleyenlerin de cehennemliklerin ameli. Bunu ne yapmak zorundalar? Peygamberler e, açıklamışlardır. O yüzden İbnül Kayyım Rahimullah kardeşlerim dersimizde İbnül Teymiye ve İbnül Kayyım'dan Allah onlardan rahmet, onlara rahmet etsin. <gülüyor> İnşallah çokça bahsedeceğiz. Çünkü konuyla alakalı hakikaten çok güzel sözleri var. Allah onlardan razı olsun. İbn-i Kayyumrahimoğlu'na diyor ki Peygamber'in daveti 3 şey üzerine döner diyor. 3 şey üzerindedir. Birincisi kendisine da <gülüyor> davet edilen Rab Azze ve Celle'ni onun isim ve sıfatlarının fiillerini tanıtmaktır, tarif etmektir. İkincisi ise diyor Allah'a giden yolu açıklamaktır diyor. Bu da nedir? Zikirdir, şükürdür, ibadettir. Ki Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde yani sevmeyi çoğaltan, onun karşısında zelili açıklayan, zelil olmayı açıklar. Üçüncüsü de ne yapmaktır? Ona ulaştıktan sonraki yolu açıklamaktır yani ona ulaştıktan sonra işte cennete, cennetin vasıfları vesaire nedir onun rızası için yapılan amellerden sonra elde edecekleri mükafatı açıklamaktır. Bunlar nedir peygamberlerin gönderilmesidir ki bununla alakalı da peygamberlerin yaptığı en güzel şey nedir? Allah Azze ve Celle'yi en güzel şekilde isim ve sıfatlarıyla onlara e, tanıtmış e, olmaktır. Ki bunun aksi düşünülemez kardeşlerim. Düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, ümmetine cennete yaklaştıracak, cehenneme de ulaştıracak her şeyi ne yapmıştır? Açık bir şekilde beyan etmiştir. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir şekilde bırakmıştır. Çünkü bir ayette kerimede Ankebut 51'de diyor ki Allah azze ve celle "Öyle mikfihim en enzelnahu aleyke'l kitabe jutla aleyhim." Onların üzerine Kur'an okunan Kur'an'ı kitabı sana indirmemiz onlara yetmez mi diyor Allah azze ve celle. "İnne fi zalika li rahmeten ve zikran Ki bunda iman eden bir topluluk için ne vardır? Bir hatırlatma ve rahmet vardır diyor Allah azze ve celle. Şimdi düşünün ki Allah azze ve celle bir şeyde gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir peygamber nedir? gelen her bir peygamberin üzerine haktır ki ümmetine bildiği her hayrı emretmesi, emretmesi ve her şerri de ne yapması yasaklaması her ümmeti gönderilen peygamberin üzerine bir haktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Zar radıyallahu anhu'dan gelen rivayette biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bıraktığında yani vefat ettiğinde uçan kuşun havada uçan kuştan muhakkak bize verdi diyor ve bizi cennete yaklaştıracak, cehenneme olarak yaklaştıracak. Her şeyi de bize açıkladı diyor Ebu Zar radıyallahu Allah'ı olan marifet, Allah Azze ve Celle'yi en iyi şekilde bilme nedir? İnsanın dünyada alabileceği, kurtuluşa erebileceği en büyük vesilelerden bir tanesidir. Bu tür duygulardan uzak bir şekilde yaşayan Allah Azze ve Celle'nin deyimiyle hayvanlar gibidir. Hatta onlardan daha aşağıdadır. Diyor ki Allah Hazze ve Celle Furkan Suresi 44. ayeti kerimesinde. İnhüm. Onlar hayvan gibidir bilakis onlardan da yol olarak daha aşağıdadır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu nedir? Ee, olması gereken yani marifetullahın olmazsa olmazlardan bir tanesi. Başta da dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bunun bilme ile alakalı ayeti kerimesinde Fatır 28'de اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan en çok korkan nedir? Alimlerdir. Bunun tefsiriyle alakalı İbn-i Ketir Rahimullah diyor ki Onlar diyor gerçek bir şekilde korkarlar. Yani korkulması nasıl gerekiyorsa o şekilde korkarlar. Çünkü diyor azim olan Allah'ı bilgili olan Allah Azze ve Celle'ye olan bilgileri arttıkça ne yaparlar bu isim ve sıfatlarıyla? Allah Azze ve Celle'ye olan haşyetleri, korkuları daha büyük ve daha yüce olur diyor İmam İbn Ketir e, Rahimullah. Bu da nedir? Önemli bir e, şeydir ki e, Allah Azze ve Celle hepimize e, hayır versin inşallah. Evet, hiç şüphesiz kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmek mübarek bir ilimdir. Ve gerçekten birçok faydaları vardır. Hiç sayılamayacak kadar ama burada inşallah e, muhtasar bir şekilde e, bunları anlatacağız bu kaddimi olarak. Daha sonra inşallah bir sonraki dersimizde Allah Azze ve Celle'nin e, isimlerine başlayacağız. Allah Azze ve Celle izin verirse Şimdi bu ilim hiç şüphesiz dedik ilimlerin en şereflisi ve en üstünlüdür mekan olarak en üstünlüdür çünkü bir ilmin şerefi nedir onu bilinenin yani bilinmesi gerekenin şerefiyle izzetiyle alakalıdır ki Allah Azze ve Celle'yi onun isim ve sıfatlarını bilmekten daha yüce bir ilim nedir yoktur kardeşlerim ki bunları da nedir Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Selam'ın dan sünnetinde gelen isim ve sıfatlarını bilmekle alakalıdır. Kim bunları anlamaya ve onunla yaşamaya çalışırsa bu da nedir? Talep edilenin en şereflisi, ilim edilenin en şereflisi budur. İkincisi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bilmek, onun isim ve sıfatlarını bilmek nedir? Ona muhabbete, onu Tazim etmeye, yüc etmeye, onu sevgiye, ondan korkmaya, sadece ondan ümit etmeye ne yapar? Götüren bir vesiledir. Ve her defasında bu arttığı zaman, insanın kalbinde bu duygular arttığı zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye kavuşma isteği daha da artar. Yine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarını sever. Ve onun diyor kulları üzerinde zuhur etmesini de sever. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kemalinin gereklerinden bir tanesidir. O Allah vitirdir, tektir, teki sever. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah alimdir, alimleri sever. Allah cömerttir, cömertleri sever. Allah kavidir, güçlüdür. Mümin güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır. Allah haydır. Şey haya sahibidir. Haya ehlini severdir. Bir rivayette diyor ki Allah Resulü Sallam bir kuldur, ellerini açar, Ya Rabb ya Rabb diye dua ederse Allah diyor onun duasını geri çevirmekten haya eder. Allah haya sahibidir. Haya sahibi olanı sever. Allah tövbeleri kabul edendir. Tövbe edenleri sever. Allah e, nedir? Şükre karşılık verendir. Kullarından şükredenleri sever. Allah Azze ve Celle sözünde sadıktır. Sadıkları sever. Allah Azze ve Celle iyilik sahibidir. İyilik sahibi olanları sever. Allah bağışlayandır. Merhametlidir. Merhametli olanları sever. Çünkü... Ve innemâ yerhamu min ibadiharruhamâ Nedir? Allah sadece kullarından merhametli olana merhamet eder diyor. Ve Allah kusurları giderendir ve kullarından kusurları örtendir. Kusurları örteni sevendir Allah Azze ve Celle. Allah bağışlayandır. Kullarından bağışlayanı sever. Allah iyilik sahibidir. Kullarından iyilik sahibi olanları sever. Allah adaletlidir Kullarından adaletli olanı sever. Ve her şeyi de, kullarını da bu şekilde ne yapar? Bu duygular içerisinde karşılığını verendir Allah Azze ve Celle. Şimdi dördüncüsü ise Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yoktan yaratmıştır. Ve nedir? Bütün bunları da kendilerini, kendisini bilmesi ve sadece ona ibadet etmesi için yaratmıştır. Geçtiği gibi ayet Allahu allazi halaka seb'a semawati ve min al-ardi Allah gö yedi göğü aynı şekilde gö yeryüzünü yaratan dır. Yetenazzalul emru bainahum ikisi arasında emir iner li ta'lemu ennellaha ala kulli şey'in kadir. Bu da nedir? Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmeniz içindir. Ve anna Allah'a kadapa bütün şeyin ilmi. Ve Allah her şeyin ilmi kuşatmıştır. Ve man halak dul cünn ve yabudun. Ben insan, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmuştur. Demek ki Allah bilmek bilinmesi ve kendisine ibadet edilmesi için yaratıyor kullarını. Ve devam eden ayette ma uridu minhum min rizqin. <gülüyor> Diyor ki Allah Azze ve Celle, ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. <gülüyor> Çünkü rızık veren kimdir? Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir ve güç sahibi de olan yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki ibadeti yaparken veya kulluğu yaparken nedir? Demek ki insan rızık endişesine ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Ve Allah diyor ki ben sizden rızık istemiyorum, beni doyurmanızı istemiyorum. Ama diyor rızkı veren de ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bunun da ne yapılması? Güzel bir şekilde bilinmesi e, gerekiyor. Yine kardeşlerim baktığımız zaman e, isim ve sıfat tevhidi veya Allah'a iman nedir? Altı imanın şartından bir tanesi ve en önemlisidir, e, en üstünüdür. Bunun aslı nedir? Allah Azze ve Celle'ye imandır. Demek ki bir kimsenin mücerret olarak yalın bir halinde ben Allah'a iman ettim deyip Allah Azze ve Celle'yi tanımaması nedir? İmanın hakikati nedir? E değildir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi tanıması, onun isim ve sıfatlarını bilmesi <gülüyor> gerekiyor ki Allah Azze ve Celle hakkında yakin ilme sahip olsun. Yani herhangi bir şüphe ne yapmasın? İçinde Allah Azze ve Celle'ye karşı e, kalmasın. O yüzden demek ki Allah Azze ve Celle'yi ne kadar tanıyorsa kalbindeki imanı da nedir? O derecededir. Demek ki her ne kadar Allah Azze ve Celle'yi onun isim ve sıfatlarını tanırsa demek ki Rabbisine olan karşı marifeti de bilmesi de ne yapacaktır? O derece üstün olacak. ve Bununla da imanı e, artacak. Ve ne kadar o azalırsa yani Allah Azze ve Celle'ye olan ilmi ne kadar azalırsa imanı da o derece e, azalacaktır. Demek ki e, diyor ki Allah Azze ve Celle Haşir 19'da وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın diyor Allah'ı unutan... Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Ulaike humul fasikun. İşte fasık olanlar onlardır diyor Allah azze ve celle. Demek ki her kim Allah'ı unutursa Allah da onu kendisini unutturur. Kendi bütün maslahatlarını, yaşayışını ve döneceği yer olan ahiretini de unutturur diyor Allah azze ve celle. <gülüyor> Yine baktığımız zaman isim ve sıfatların önemine, fazlına e, hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'yi bilme, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilme nedir? Kazançlı bir ticarettir. Ki bununla alakalı en büyük kazanç da nedir? İnsanın nefsinin mutmain olması, kalbinin ve göğsünün genişlemesidir kardeşlerim. Hani diyor ya Allah Azze ve Celle اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَ Kalpler ancak Allah'ı zikrettiği zaman huzur bulur, sekinete erer. Demek ki Bununla birlikte kıyamette cennete girme vesilelerinden, Firdevs'e girmenin vesilelerinden bir tanesi ve Allah Azze ve Celle'nin kerim meçhini yüzünü seyretmenin vesilelerinden bir tanesidir. Ve ancak bu şekilde ne yapar? İnsan Allah Azze ve Celle'nin öfkesinden, gazabından kurtulup cennetine girebilir. Demek ki kalbi mutmain olan bir kimse nedir? Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, onu ilah olarak, e, mabut olarak e, ve her türlü bir şekilde ona ibadet edilen tek varlık olarak kabul eden insan nedir? O muhabbeti, o sevgiyi ta kalplerinde, kalbinin derinliklerine kadar hissedebilen insandır. Ve yine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilen bir kimse her türlü ayağını kaydıracak veya ne bileyim korkulardan ve endişelerden ne yapar emin olur ve her türlü günahlardan kendisini uzaklaştırır ve her türlü Allah Azze ve Celle'nin emrini kendisine ne yapar? Gücü yettiği kadar yapmaya çalışır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ve sayılamayacak kadar çok ve dersimizi işlediğimiz e, müddetçe de e, esnasında da inşallah <gülüyor> bunu göreceğiz hep birlikte. E, imanımızın arttığını e, hissedeceğiz inşallah. En azından ben buna inanıyorum. Ama bu ders e, en azından kalbimizi Böyle bir derse hazırlama e, açısından hazırlanmış bir mukaddimedir. İnşallah kalbimizi hazırlarız. Böyle bir şeyi kabul etme adına e, kalbimiz hazır olmuş olur ve kalbimiz kabul eder ve bununla da inşallah e, iman binasını temelini güzel bir şekilde atmış olur. Ve Allah Azze ve Celle'yi tanıdıkça imanımız artar. Ona olan korkumuz, tevekkülümüz, haşyetimiz her türlü ibadetimizde Artar ümidiyle ve her kim Allah Azze ve Celle'nin 99 ismini ezberler sayarsa cennete girer ümidiyle ki ezberleyerek de devam ederek e, cennete girme vesilesi olması ile temennisi ile diyorum. Ve inşallah Rabbim e, ileriki derslerimizde güzel bir şekilde anlayıp anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı hepimize nasip eylesin inşallah kardeşlerim. Evet mukaddime e, normalde çok daha fazla söylenecek söz var ama ben bununla kifayet edeceğim inşallah ve önümüzdeki derste dediğimiz gibi ilk isim olarak Allah azze ve celle'nin ki en yücesi olan Allah ve ilah kelimesiyle inşallah başlayacağız. Sonraki işte Rab ismi, Rahman, Rahim diyerekten inşallah devam edeceğiz. Ki o günkü dersimizde, o günkü Allah azze ve celle'nin isimleri ile alakalı muhteviyatı, fıkı anayışı ile alakalı ne kadar artık şey varsa, e, isim varsa <gülüyor> o ders alıp o şekilde e, devam edeceğiz. Allah nasip eyleyse. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle. Sübhaneke, Allahumu ve hamdik. İnşallah la ilahe illa ente estağfiruka. وأتوب إليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين